Merhabalar herkese. Destekleri için dinleyicilerimiz Atahan ve Halil Ayten'e teşekkür ederim. Bugün vegan beslenmeye girişi konuşacağız. İki yıldır bana e, çok fazla sorulan soruları toparladım. E, ayrıca son zamanlarda da sorulan sorular vardı. Onları topardım. Bir de sizin sorularınızı da cevaplamaya çalışacağım. E, Twitter'da açık radyo-vegan sağlık... Açık Radyo hesabından sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, bekliyorum sorularınızı. Şimdi vegan beslenme deyince e, önce bir tanımını yapmak gerek. Çok fazla tarım, tanımını yaptık gerçi. Ee, hiçbir şekilde hayvansal ürünleri ya da gıdaları tırnak içerisinde e, tüketmeden oluşturulan bir beslenme şekli. E, şimdi vegan beslenmemi, bitkisel beslenmemi insan için bitkisel beslenme, hayvan için vegan beslenme ikisine de yeri geldiğinde kullanabiliyoruz. E, vegan beslenmenin içerisinde tabi e, hayvansal olmayan e, şeyler. ...bulunduğu için işte alkoldü, e, sigaraydı yeri geldiğinde işlenmiş şekerler, kızartmalar, e, bitkisellerin kızartılması bunlar... ...vegan içerikler olarak geçiyor ama sağlıklı mı o konuda tabii sağlıklı değil onu açıklamıştık çok kez... E, bu içeriklerden arındırılmış bir beslenme şekli aslında bütünsel bitkisel beslenme. Ben bunu daha çok tercih ediyorum. Ama insanlar vegan beslenmeyi de e, şimdi daha e, çok bilmeye başladı. Vegan beslenmeyi de kullanıyoruz. Bitkisel beslenmeyi de çok fazla tartışılan bir şey. Çünkü bu işte e, vegan değil ki o vegan beslenme diyor vesaire. Bunlar hani çok şey değil. E, aşılabilir şeyler. E, biz beslenmemizin içeriğine bakalım. Peki şimdi vegan beslenme deyince bu kimler vegan besleniyor? Niçin vegan beslen bu kadar konuşulmaya başlandı dünyada? Ee, son zamanlarda çok fazla Netflix'te belgeseller, filmler, kitaplar çıktı. Şimdi son mesela iki tane kitap Türkçe'ye çevrildi. Neil Bernard'ın e, Peynir Tuzağı e, diye bir kitap Türkçe'ye çevrildi. Yine e, Michael Greger... ...dünyanın bence en iyi literatür tıp alanında en iyi literatür tarayıcısı... ...Doktor Michael Greger'in Ölmek ya da Ölmemek... ...How Not to Die e, kitabı Ölmek ya da Ölmemek olarak Türkçe'ye çevrildi. Bunları edinin mutlaka okuyun tavsiyem. Ee, bir de Natalie Portman e, 15 Haziran'da yeni bir belgesel niteliğinde bir yapım ortaya koydu. E, o da Eating Animals yani... ...hayvan yemek belgeseli, onu da mutlaka e, izlemekte fayda var. Bunlar e, tesadüfi değil, son zamanlarda bu kadar fazla e, belgeselin, kitabın çıkması çok tesadüfi değil. İşte yine 1 Haziran'da ve Mayıs ayında Guardian'da, Science'da o kadar çok çevreyle ilgili... ...çevre kirliliği ve bitkisel beslenmeyle ilgili e, araştırma yayınlandı ki... ...artık e, dünyada bir dönüşümün içerisine girdi deniyor. E, ...bu alanla ilgili. Çünkü farkındalıklarımız artıyor. Netflix belgesellerini herkes evinde izleyebilir. Eskiden e, bundan işte elli yıl önce bu kadar kolay yayılmayacaktı belki ama... ...şu anda bunlar e, gözümüzün önüne resmen e, istemesek de getiriliyor. İşte e, farkındalığı artan insanlar bir... E, takım platformlarda bir araya gelip bunları tartışıyor. Ee, bunlar güzel şeyler. Vegan beslenme de tabii. E, bu işin yani şöyle diyelim... ...eğer ki e, politik anlamda bir takım fikirleriniz varsa... ...işte türcülüğe, in, erkek kadın eşitliğine inanıyorsanız... ...türcülüğe karşıysanız, e, çevre kirliliğine ses çıkarıyorsanız... ...yapacağımız ilk şey, en temel şey... Beslenmemizi düzenlemektir inandığımız şeyler doğrultusunda yani ben eğer tabağımda hayvansal ürün varsa ve çevre kirliliğine sürekli olarak ses çıkarıyorsam burada bir eksiklik var o yüzden en temel pratiğimiz bizim beslenmemizin içeriğindekileri değiştirmek bu hem hayvanlar için hem çevre için hem de kendi sağlığımız için yapacağımız en iyi şey Vegan beslenmek Düzgün vegan beslenmek Şimdi burada tabii geçme, Toplumun ve kültürel Alışkanlıkların çok dışında Gibi görüldüğü için Vegan beslenme bir takım zorluklar Yaşanılabiliyor bunu ben de yaşadım iki yıl aşkın süre önce e, şok, şok oluyorsunuz Bir kere e, ben ne yapacağım Şimdi diyorsunuz sonra O kadar yoluna giriyor ki işler ya keşke hiç ...o hayvansalları yemeseydim demeye başlıyorsunuz. Ama e, ilk geçişte benim size tavsiyelerim olacak... ...kendi yaşamımdan da e, yola çıkarak bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. E, öncelikle kendi bedeninizi tanıyın. Bedeniniz sizden ne istiyor? Besin alerjileriniz var mı? E, nerede yaşıyorsunuz? Maddi durumunuz nasıl? Bedeniniz... Bir sürü süreçler var bunlarla ilgili. İşte çok fazla e, yöresel yiyeceklere düşkünseniz beslenmenizi ona göre planlıyorsunuz. Bu sefer daha farklı yollara giriyorsunuz. Yani önce bir kendimizi, çevremizi ve ne olduğumuzu, kim olduğumuzu tanımamız gerekiyor. E, bir sürü farklı görüş var tabii bunlarla ilgili. Bunları... Bir araya getirdik ve vegan beslenmeye, vegan yaşamaya karar verdik. Ya da kalp damar hastalığımız var, diyabetimiz var, yağlarımızı yakmak istiyoruz. İşte bir takım otoyümmin ve e, iltihabi hastalıklarımız var. Bunları aşmak istiyoruz. Çünkü bunlarla ilgili çok, son zamanlarda çok fazla e, yayınlar yapılmaya başlandı. İşte bu bahsettiğim iki kitap ki çok önemli iki e, kişi... ...Neil Bernhard'la Greger... ...çok önemli iki bilim insanı... ...dünya üzerinde... E, ...bunlar çok önemli... ...Natalie Portman zaten... ...vegan kendisi... E, ...böyle bir film e, çekmeye... E, ...niyetlenmiş... ...geçen yıl... E, ...bunlar güzel adımlar... ...biz de bunu yakalamamız gerekiyor... ...yani yakalamak için de... ...kendi sağlığımızı da... ...düşünmemiz gerekiyor... E, ...kendi sağlığını düşünüyorsa insan... ...öncelikle beslenmesini düzenleyecek... ...ne yapacak peki... Tariflere düşkünseniz, mutfağınızda tariflerle ilgili çalışmalar yapmak istiyorsanız, e, İngilizce çok fazla yayın var. Artık Türkçe'de de de, Türkçe'de de var yayın olarak. E, benim size bir takım önerilerim olacak. İlk geçişte ee, mesela Doktor Murat Kınıkoğlu'nun DoktorMurat.net sitesi var. Ee, Yeliz Utku Koncu ki bir akademik e, anlamda çok başarılı bulduğum ve 10 e, yılı aşkındır da vegan yaşayan birisi. E, VeganYemekler.com var. E, bunun yanı sıra bir takım Instagram hesapları işte YouTube hesapları var. Bunları takip edebilirsiniz. Bunları takip edip ya ne oluyor neler yapılıyor ben ne yapabilirim? Bu sorulara kendi cevaplarınızı bulabileceksiniz. Size tavsiyem bir şeyi alıp naklen yayın... ...hani naklen alıp uygulamak biraz yanlış. Kendi süzgecinizden geçirip uygulayın. Ee, bu işte benim vegandiyetisyen.com sitesi var. Oraya girebilirsiniz. Orada işte yoğurt, peynir, e, süt tarifi... ...tereyağı tarifine varana kadar var o sitede. Mayonez tarifi, her şeyin vegan versiyonu var. Yani hiç endişe etmeye gerek yok. Her şeyin vegan e, karşılığını yapabiliyorsunuz. Ve daha da sağlıklısını, daha da lezzetlisini yapabiliyorsunuz. O konuda endişebilirsiniz şey hiç olmasın çünkü bunlar çok e, ben geçen böyle bir soru sordum bir şeyde sosyal medya hesabımda en çok neyle zorlanıyorsunuz? İşte bir sürü cevap geldi maille ve e, mesajla da cevaplar geldi. İşte dışarıda yemek yemekte zorlanıyorum. Evet zorlanacağız yani bir süre zorlanacağız e, ama artık artıyor bunların şey. Tabi şimdi diyeceksiniz ki senin zaten tuzaklı İstanbul'da yaşıyorsun. E, İstanbul'un da her yerinde değil. Yani birkaç merkezi yerde çok fazla restoran var. E, bu restoranlar e, artacaktır yakın zamanda. E, bir de kendiniz gibi olan insanlarla bir araya gelip bir şeyler üretmek de güzel olabiliyor. E, benim... Naçizane tavsiyem kendi mutfağınızda yani yüzde seksen kendi mutfağınızda hazırlayın yiyeceğiniz şeyleri. Ee, tamamen endüstriyel beslenme olmasın. Yani bu çok doğru değil. Kendi mutfağımızı da unutmayalım. Kendi yöresel lezzetlerimizi vegan versiyonuyla yapabiliyoruz çünkü. Ee, bunları atlamadan e devam etmek vegan beslenmeye daha sürdürülebilir oluyor. İşte sürdürülebilirlik kelimesi nasıl olacak? ...bir kere çeşitlendirilmiş olacak vegan beslenme. Sadece e, tahıl grubuna değil, sadece sebze grubuna değil, bütün gruplara yönelmemiz gerek. Geçen böyle bir video izledim işte, e, çok sebze yediğim için çiğ sebze, sadece çiğ sebze yiyormuş ama... ...böyle olmaz ki, e, bizim çeşit, çok fazla çeşitli şeyler, içeriklerimiz var. E, ...onları edinmemiz gerekiyor. Şimdi dışarıda olayı nasıl çözeceğiz? Ee, Valla çare sefertası diyorum ben. Kendim de yanımda taşıyorum. Kavanozlarım var. Bunlarda dışarıya çıktığınız zaman... ...sağlıklı kendi yaşam... Ee... Beslenme şeklinize uygun yemek bulmanız zor olabilir. Evet, doğru. Ben de zaman zaman zorlanıyorum. Zaman içerisinde zaten nerede neyi bulabileceğinizi de biliyorsunuz. Ama tamamen tabii dışarıda yiyeceğiz, sosyalleşeceğiz, işte dışarı çıkacağız, eğleneceğiz. Bunlar insan için olan şeyler. Ama yüzde sekseni ...evde yapmak en doğrusu... ...kendi yiyeceğinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz... ...evde dondurmalarınızı yapabilirsiniz... ...yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz ki... ...çok da pahalı değil... ...pahalı, lüks vesaire bunları çok fazla konuştuk... Ee, ...pahalı, lüks değil sadece... E bir takım şeyler yanlış lanse ediliyor. Ee, ve sosyal medya hesaplarıyla sınırlı değil ki yaşam. Yani köylerde bir sürü insan var bu ıı, ürünleri, şeyleri, yemekleri hazırlıyor ama onlar Instagram hesaplarında paylaşmıyorlar. Ee, o yüzden... ...kendi mutfağınızda kendi düzeninizi oluşturmaya yönelmeniz size tavsiyem... ...en azından ben öyle yapmaya çalışıyorum... E, ...mutfağımda yapabileceğim şeyleri yapıyorum... ...tabii ki de dışarıda yemek yiyorum ama... E, ...tamamen dışarıda yemek, tamamen paketli ürün üzerine beslenmek çok e, sağlıklı değil... E, ...sürdürülebilir de değil... Ee, bir takım işte bir sürü firmalar tabi girmeye başladı Türkiye'ye de. Çok fazla vegan ürünü, vegan kozmetik, vegan gıda ürünü, temizlik ürünleri girmeye başladı. Ben temizlik ürünlerimi de evde kendim yapmaya çalışıyorum. Ee, diş macunumu, işte deodoranımı... ...bunlar çünkü sadece vegan beslenmeyle sınırlı değil ki... ...vegan besleniyorsunuz ama... ...kullandığınız deterjan o kadar çok canlıyı öldürüyor ki... ...onlara da dikkat etmek gerekiyor... ...tabii sorular geldikçe ben yine değineceğim bu farklı farklı konulara... ...en çok sorulan şeylerden birisi... ...ben peynirden vazgeçemiyorum... ...işte onun için Dr. Neil Bernard... ...kitap yazdı, peynir tuzağı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Peynir niye bu kadar bağımlılık yapıyor bizde? Ee, çünkü içerisinde bağımlılık yapıcı morfin benzeri maddeler var... ...ve sürekli bunlar beyin tarafından istenilen... Yani ...bu sinyali beyin sürekli salgılamak istiyor. Ee, işin i̇çinde kazomorfin yani kazeyin diye bir proteini var. Peynirin bu kazomorfin'e çevriliyor ve... ...bağımlılık yapıcı işte peynirden vazgeçemiyorum, nasıl vazgeçeceğim? Bir kere şunu söyleyelim... Ee, ...hiçbir hayvansal içeriğin içerisinde kolesterol yok... Ee, ...kolesterol ve tuz hayvansallarda bulunan bu iki faktör... ...bizim damak tadımızı oluşturuyor, küçüklükten geliyor... ...ve işte vegan olana kadar biz bunları yemiş oluyoruz... ...ve bu damak tadını unutması için kendinize fırsat tanıyın... ...ilk hemen ben vegan beslenmeye geçtiğim anda... ...damak tadım değişmeyecek zaten... Ama fırsat tanıyın, Aa, işte ben bunun yerine bunu koyabilirim, şunun yerine şunu koyabilirim. İngilizceniz varsa çok rahat bulabiliyorsunuz. Artık Türkçe kaynaklar da arttı dedik. Bunlardan faydalanın, girin. Ücretsiz bilgi, yani ücretsiz ve e, sağlıklı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu söylediğim siteler vasıtasıyla bir de Doktor Murat Kınıkoğlu'nun vegan beslenme kitabı var. Onun içerisinde e, tarifler var, nasıl besleneceğiniz var, niye e, bu şekilde beslenmemiz gerektiği ne anlatmış. ...sayın Kınıkoğlu... ...bundan da faydalanabilirsiniz... ...kendisinin aynı zamanda YouTube kanalı da var... ...bu şeylerden... ...sosyal medya mecralarından faydalanmak... ...çok önemli... ...vegan beslenmeye geçişte... ...kafamız karışacak, evet... ...ilk başta bir kafamız karışacak... ...çünkü çok fazla bilgi bombardımanı altında olacağız... ...işte oradan bir şey... ...az yağlı vegan beslenmemi, çiğ beslenmemi... ...sadece meyvelerle beslenmemi... ...aman Allah'ım kafam karıştı... ...ne yapacağım ben şimdi... E, kişi kendi sistemini kendisi ben yüzde elli çiğ yüzde elli pişmiş besleniyorum mesela Bu benim e, yani deneyip yanılıp e, bir şekilde bulduğum bir yöntem e, Tamamen çiğ vegan beslenenler de var tamamen endüstriyel beslenip dışarıda yemek yiyenler de var Siz hayatınızı nasıl idame ettireceksiniz ona göre e, bunları oluşturmak gerekiyor ee, ...şimdi sorularda tabii dışarıda yemek yemek olayı e, için çantada yemek taşınma önerilmiş... ...çok teşekkür ediyorum önerenlere... Ee, ...sorularınızı sorabilirsiniz, Twitter'a da sorabilirsiniz... ...şimdi Instagram canlı yayını da yapıyorum, oradan da sorabilirsiniz... Ee, ...tabii radyoculuğu aslında ters şu anda yaptığım şey... Ee, ...ama daha çok kişiye ulaşması için e, bu şekilde canlı yayında yapıyorum şu anda... Ee, sorularınız varsa iletebilirsiniz en çok neyde zorlanıyorsunuz ee, mesela e, kültürel anlamda çok zorlanıyoruz diye sorularda gelmişti ee, bunu bir de şöyle bir e, şeyin altını çizeyim biz Amerika'dan ya da Avrupa'dan tarifleri alıp ...copy paste yani kopyala yapıştırı yapıp yapmak çok şey değil, sürdürülebilir değil. Mesela onlarda çok fazla nutritional yeast kullanıyor. Bizde bu kadar yaygın değil şu anda ve çok kolay bulunabilen içeriklerde değil. İlla kullanmak zorunda da değiliz. Mesela işte spirulina gerçekten çok düzgün içeriği, çok güzel. Ee, ama illa bunu kullanacağım diye kendimizi paralamamız da gerekmiyor. Ee, bizim... ...benim işte o sitede de yayınlamıştım... ...günlük vegan beslenme planı... ...neler içerisinde olmalı... ...isleyenlere info.vegandiyetisyen.com'a... E, ...ben işte bu vegan beslenme tabak görselini... ...ve içeriğini istiyorum diyenlere... ...gönderebilirim, onu çıktısını alıp... ...dolabınıza da yapıştırabilirsiniz... E, ...ben kitap yazıyorum, inşallah seneye çıkacak... E, ...orada da anlatacağım bunların hepsini... E, ...temel beş tane grup var zaten... ...sebzeler, meyveler, tahıllar... ...kuru bakliyatlar ve yağlı tohumlar... ...dediğimiz grup, bunları... Çeşitlendirip kendi sisteminizde de çeşitlendirmeniz gerekiyor. Tabi birazcık da e, içerik bilgisine sahip olmak gerekiyor. İşte ben niye e, mercimekle e, bulguru yan yana yemeliyim? İşte niye nohutla pirinci yan yana yemeliyim? Hani bunlar çok temel bilgiler. Bunlara da sahip olmak gerekiyor. E, kendi kültürümüzde... Modifiye ettiğimiz zaman biraz daha rahatlıyoruz. Ben mesela Antakya'lıyım ki sürkü çok severdim vegan olmadan önce. Bizim sürk dediğimiz şey salçalı bir peynir türü diyeyim, diyelim. Küflendiriliyor kötü bir şey biliyorum ama çok e, sevilen bir şey bizim oralarda. Şimdi ben bunu düşündüm nasıl yapabilirim? İşte badem, e, fındık neyse artık bunları blenderdan geçirip içine salça, zahter, biraz zeytinyağı, biraz baharatlar katıp. Aynı o sürk gibi yuvarlayıp. E, ...dolaba koyup e, işte salataların üstüne koyup yiyorum mesela. Yani bunu kimseden görmemiştim ben bilmiyordum. Uydurdum yani sadece oturduğum yerde. E, bunları çok rahat e, bu veganlaştırabiliyorsunuz. E, hiç korkmaya da gerek yok. Yani işte sağlıklı mı sağlıksız mı? Gluten olayı çok fazla soruluyor. Onlarla ayrı yayın yapacağım onunla ilgili. Evet. Bunlarla ilgili sorularınız önerileriniz olursa lütfen info vegan ya da e, Twitter'daki vegansağlık-açık radyo e, hesabına sorabilirsiniz. E, orada da herkes görmüş olur. En çok tabii çok fazla zorlanılan şeyler olabiliyor. Zorlanılan noktalar olabiliyor. Ama gerçekten korkmaya gerek yok. İki yılın sonunda bunu cidden çok net bir şekilde söyleyebilirim ki. Korkmanıza gerek yok. Aa işte bolluk içinde yaşayan insanlarsınız zaten diye bir mesaj gelmişti bana. Bolluk içinde yaşıyorsunuz. Çok işte zengin semtlerde oturuyorsunuz siz. Tabii beslenmede zorlanmazsınız. Vegan beslenmede. Bunun alakası yok ki. Sadece sizin bakış açınızın alakalı ee, gidip illa o inanılmaz ultra pahalı şeyleri almaya gerek yok ki doğa bize zaten çok güzel veriyor her şeyi memleketimizde her gıdayı bulabiliyoruz her içeriği bulabiliyoruz bizim genlerimize uygun gıdaları ee, ekşi maya ekmek yapıyorum diye e, gelmiş Evet kendi ekşi mayanızı kendiniz yapabilirsiniz Ben de ekşi mayamı kendim yapıyorum bu arada 10 gün on gün gibi uzun bir sürede oluyor ama çok güzel oluyor ekşi maya Yapmak çok zor değil Yani tariflerinde işte veriyoruz ee, Bir tane beyaz olmayan bir un alıyorsunuz Onunla sadece su ve e, bir, bir tane cam Kavanozla yapıyorsunuz bu mayayı kendiniz üretiyorsunuz sonra bundan ekmek yapıyorsunuz. Tabii ilk başta e, biraz belki de çöpe gidecektir bazı şeyler. E, yani ilk defa mutfağa geçiyorsanız, ilk defa bu şeylerle uğraşıyorsanız zorlanacaksınız ama kendinize sadece şans verin ve önerim sadece beslenmesiyle ilgilenmek, e, sadece beslenmesiyle ilgilenmeniz olmasın. Ee, bir yandan için, işin spiritüel boyutu Niçin böyle besleniyoruz Bu besinlerin enerjisi ne kadar bizim bedenimize geçiyor Ne yiyorum ben yani Bunları biraz sormakta fayda var O yüzden e evet bir öneri daha gelmiş e SLT'nin kitaplarını da okumanızı tavsiye ediyorum Demiş bir dinleyicimiz e Okan Bey teşekkür ederiz Kıbrıs'tan e Evet SLT'nin kitaplarını da okuyabilirsiniz e Kalp e ...hastalıklarıyla ilgili güzel yayınları olan bir e, doktor kendisi. E, bunlarla ilgili zaten yayınlara devam edeceğiz. Paleo diyet sorulmuş ama paleo diyet bambaşka bir konu. E, i̇şte paleo, vegan paleo çok fazla konuşuluyor son zamanlarda. E, bunlarla ilgili... ...yayınları yapacağız... ...yine sorularınız olursa bana ulaştırabilirsiniz... Ee, ...sorun, çekinmeyin... ...anlatın derdinizi... ...elimizden geldiğince, ben elimden geldiğince... ...cevap vermeye çalışıyorum... ...ve korkmayın, vegan beslenme sağlıksız değil... ...sadece sağlıksız olarak lanse ediliyor... ...içeriği bilinmediği için... ...bugüne kadar hep başka... ...bir şey bilinmediği için yani vegan beslenme bilinmiyor şu anda dünya, dünyada. Yeni yeni konuşulan bir şey Türkiye'de de. O yüzden bu söylediğim kişileri takip etmenizde fayda var. Ee, bana sorularınız e, olursa iletmekten çekinmeyin. Ee, bu şeyden sonra da yayına devam edeceğim yani Instagram'dan sorularınız olursa gelip orada sorabilirsiniz. Ee, biraz daha e, konuşmak istiyorum sizlerle. Sanki... E, şey oldu böyle bütün soruları cevaplayamıyoruz tabii ki canlı yayında Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Bununla ilgili e, bilgi kirliliği çok fazla var vegan beslenme ile ilgili İşte sürekli yayın çıkıyor vegan beslenme şöyle sağlıksız böyle sağlıksız ee, Öyle bakıldığı için öyle yoksa dünyada milyonlarca insan hayvansal gıda tüketiyor ve milyonlarca insan hasta Yani işin bir de bo o boyutu da var ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sorularınız varsa bana ulaştırabilirsiniz. Açık Radyo'da vegan sağlık programında beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara'yı dinlediniz. Sevgi ve selamlar haftaya görüşmek üzere. Vegan Sağlık İnsanın ve gezegenin sağlığı için bitki temelli beslenme. Hazırlayan ve sunan Kevser Başkara